Allah dostlarından tavsiyelerimize Lohman Aleyhisselam'dan öğütlerle devam edelim. Lohman Aleyhisselam buyuruyor ki 4000 bin Nebi'yi tetkik ettim. Onlardan şu 8 kelimeyi öğrendim. Ve insanlara tavsiye olarak öğüt olarak aktarıyorum. Birincisi eğer namazdaysanız kalbinizi muhafaza ediniz. Vesveseyle namaz kılmayınız. Namazda huzur ve huşu olmazsa elbette o namaz hakiki manada Allah'ın istediği namaz değildir. Hani ayeti kerimede müminlerden namazlarında huşu sahibi olanlar kurtuldu buyruluyor ya. Namazda huzur ister miyiz? Elbette herkes namazında huzur olmasını ister. O halde Reşahat kitabında geçen Şahın Nakşibend, Efendimizin şu tavsiyelerine Kulak vereceğiz Öncelikle kazancımız Helal olmalı Bir lokma haram boğazdan Girerse kırk gün amel tutulur Ve dualar kabul olunmaz Sonra huzurda Kimin verdiğini Bilerek huzur içerisinde Yiyeceğimizi yiyeceğiz Rabbi bunları Bize veren sensin diyeceğiz Yemek huzurla yenmezse Kalbin zikir çarkı dönmez. Kalp zikirle tefekkürle yenen lohmalar nur olur. Zikir içerisinde tefekkürle vereni düşünerek yenen lohmalar bir izlah nur olur. Kalbimize bu şekilde feyiz verir. Biz gafletle midelerimizi doldurduğumuz için bu hal ile elbette namazımızın feyzi namazımızın huzuru olmayacaktır. Helal lokmalar huzurla yendikten sonra abdestli bir şekilde, düzgün bir taharet ve abdestle abdestimizi alacağız. Her uzvumuzu yıkarken de abdest dualarını okuyacağız, tövbe ve istiğfar edeceğiz. Ellerimizi yıkarken Ya Rabbi elimle ettiğim günahlara, ağızlarımızı yıkarken, ağzımla söylediğim kötü sözlere tövbe olsun diye Rabbimizden tövbe isteyeceğiz. Bu manada sadece dışımız yıkanmayacak, ikimizde yıkanmış olacak. Ondan sonra namazımıza başlarken Allahu Ekber diye tekbir alıp Rabbimizin huzuru ilahisinde durduğumuzu unutmayacağız. Hoca Efendi'nin böyle orta yaşlarda bir talebesi varmış. Hoca Efendi bir gün talebelerinin bu talebenin benzinde bir sararma, bir sıkıntı alameti görüyor da. Hayırdır evladım uykusuz musun diyor. O da kanaatiniz olsun efendim. Yatsıdan sonra abdestim alınca huzurla namaza duruyorum. Kur'an'ın yarısını birinci rekatta, yarısını da diğer rekatta okuyuncaya kadar sabah oluyor. Bu sebeple uykusuz kalıyorum. Hoca der ki evladım yarın o namazını kılarken... Resulullah Efendimizin Huzurunda namaz kılar gibi kıl Ertesi günde Cenab-ı Hakkın huzurunda Namaz kılar gibi kıl Ondan sonra gel görüşelimdir. Talebe ertesi gün Kur'an'ı ancak Yarısına kadar okuyabilir Bir sonraki günde Başlamış Fatiha'yı okumaya İyyâke na'budu Ve iyâke nesta'in Ancak sana kulluk eder ancak senden yardım dileriz ayetine geri gelmez düşünmüş. Dili böyle diyor ama aklına kasasındaki para geliyor. Aklına dünya ve bir sürü meşgaleler geliyor. Satamadığı mallar geliyor. Dükkanı, işleri, çoluğu, çocuğu geliyor. O ayette takılıp kalmış ve başlamış ağlamaya. Sonunda da yıkılıp oraya düşmüş. Derse gelince hoca soruyor ne yaptın evladım efendim yalnız sana kulluk eder yalnız senden yardım dileriz ayetine gelir gelmez kalbimin parçalanacağını zannettim ondan ileriye okuyamadım. Evet kıymetli kardeşlerim tarikat da olsa marif marifet da olsa hakikat da olsa şeriat da olsa hepsinin tek gayesi vardır. Allah'ı görür gibi namaz kılma derdidir. İşte Allah'ı görür gibi namaz kılmanın ilk şartı da kimin huzurunda durduğumuzu bilmemizle olur. Okumuş olduğumuz Rabbimizin o mesajını, Kur'an'ını anlamak ile olur. Luhman Aleyhisselam'ın ikinci övdü. Başkasının evindeyseniz gözünüzü muhafaza ediniz. Kıymetli kardeşlerim, Mü'min mü'minin ırzına, namusuna göz dikemez. Mü'min mü'min kardeşinin edeb içerisinde, Şehavatı hiçbir zaman düşünemez. Rabbim muhafaza buyursun. Lohman aleyhisselamın üçüncü tavsiyesi, insanların arasındayken de dilinizi muhafaza ediniz. Dedikodu ve kıybet ile, Bilip bilinmedik her şeyi söylemeyle kimseye beddua etmemek suretiyle, Allah'ın ıslah etmesi dilekleriyle la havle ve la kuvvete illa billah ifadeleriyle insanların içerisinde sadece hakkı konuşma, insanlara hakkı anlatma. Bunun dışındaki söylenen sözler elbette hesabı vardır. Gücümüz yettiği müddetçe konuşmamaya gayret edeceğiz. Konuşursak da Hayır dileyeceğiz. Alimin yanında diline sahip ol derler. Eğer senden daha iyi bilen varsa o hususta konuşma. Sadece dinleyici ol. Bilemediğin bir nokta varsa sor. Çünkü bu aynı zamanda edebe aykırıdır. Luhman Aleyhisselam'ın dördüncü tavsiyesi. Sofradayken de elinizi muhafaza ediniz. Yani elinize sahip olunuz. Ölünüzden düzgün bir şekilde yiyiniz Beşinci ve altıncı tavsiyesi iki şeyde sakın ha unutmayınız Allah'ı ve ölümü unutmayınız Kalp hem sola hem sağa kayar Allah'ı bir an unutmamak için Kalbin mutmain derecesine varması gerekir ki Ancak o zaman huzur içerisinde olunabilir Allah'ı ve ölümü unutan kimse Günaha devamlı meyyal olur. Allah'ı ve ölümü unutmayan kimse de Allah korkusuyla ölüm endişesiyle günahtan uzak durmaya çalışır. Yedinci ve sekizincisi iki şey de unutun gitsin. Birincisi başkalarına yaptığınız iyiliği unutun. İkincisi başkasının da size yaptığı kötülüğü unutun. Elbette bizler unutamıyoruz. Başkasına yaptığımız iyiliği unutamıyoruz. Her yerde anlatıyoruz, yeri geliyor başına kakıyoruz. Başkasının bize yaptığı kötülüğü de unutamıyoruz. Çünkü sonuçta intikam vardır. Sonuçta o başımıza gelen başkasının yaptığı kötülükten ona daha büyük bir kötülük yapma hırsı vardır. Rabbimiz bizleri güzel olan bu ahlaklar ile donatsın. Sayılan kötü ahlakların hepsinden de muhafaza buyursun. Yedinci olarak Abdülhalik Gojdavani Hazretlerinin tavsiyelerini sizlere aktaracağız. Abdülhalik Gojdavi Hazretleri hakikaten tasavvuf ehlinin büyüklerinden Allah dostu bir zat. Tavsiyesine şöyle başlıyor. Ey kardeşlerim size tavsiye ederim ki her halinizde ilim, edep ve tahva üzerine olasınız. Bu ifadeyi, bu tavsiyesini Hacı Hasan Efendi rahmetullahi şu şekilde ifade ediyor. Okuyun yavrularım, okutun. Mutlaka ilimle meşgul olun. Yani Allah'tan korkun. Edebe gelince tasavvuf yolundan feyiz almak için edep şarttır. Bir kimsenin eğer amelinde ihlas varsa, her yaptığı ameli Allah rızası için yaparsa edepli ise, mürşidine de Allah için muhabbetli ise, daha fazla feyiz alır. Büyüklerin kullandığı reçete, aynı reçete. Peki, onlara niye bu reçete fayda veriyor da, bize bu reçete fayda vermiyor dersek, biz gafil oluyoruz dersek, çünkü ihsan sahibi olamıyoruz dersek, perhizimizi yiyoruz da onun için, Perhiz dediğimiz ne? Allah'ın emirlerini yerine getirdiğimiz gibi yasaklarına da yanaşmayacağız. Nasıl ki perhizini yiyen bir kimsenin reçetesi doktorun verdiği reçete netice vermezse perhiz yerinde olan günahlara düşen günahları terk etmeyen bir kimsenin reçetesi de sonuca varmaz. Abdülhalik Koçdevani Hazretleri devamla ehli sünnet vel cemaate mülazemet edin ehli sünnet vel cemaate yapışınız çünkü sultanı enbiya muhammed mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ümmetim 73 üç ayrılacaktır bunlardan yetmiş kişi cahimde cehennemde sadece bir tanesi kurtuluştadır sordular ya rasulallah kurtulacak olan kimdir benim ve ashabımın yolunu takip edenler kurtulacaktır buyuruyor Abdülhalik Kocdevani Hazretleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının yolunu takip edin fıkıh ve hadis öğrenin şer'i ölçülerden taviz vermeyin cahil sofulardan da uzak durun çünkü fıkhı ölçüleri bilmeyen cahiller insanın ayağını çabuk kaydırır biz de çevremizde böyle cahillere elbette şahit olduk. Öyle şeyhlik taslayan insanlar çıktı ki namaza gerek yok. Sizin namazınız kılınmıştır gibi saçmalıklar ifade ettiler. Allah böylelerini şerrinden muhafaza buyursun. Cahil soflara varma, bağlandığın ipi kırma, huzurda boyun vurma, görür içi röntgendir bu. Abdülhalik Kocdevani Hazretleri sohbetine devamla namazı cemaat ile kılınız. Çünkü bir defasında Emir Bukhari Hazretleri Yıldırım Beyazıt'ın şahitliğini reddediyor. Ben seni şahit olarak kabul etmem diyor Yıldırım Beyazıt Han'a. Sebebi nedir diye sorulduğu zaman seni camide cemaatle göremiyorum camide cemaat ile olmadığın için de şahitliğini kabul edemem diyor Abdülhali Kojdevani Hazretleri vasiyetine az ye az uyu az konuş Allah'ın haram kıldığı kötülükleri açıktan işleyen fasık ve mümkün insanlardan uzak dur daima halvette ol kadınlarla menfaat icabı zenginlerle taze oğlanlarla ayak takımıyla düşüp kalkma çocuklarla konuşanın oyunu artar zenginlerle konuşanın ihtirası artar dünya perest zenginlerden bahsediyoruz elbette yoksa İsmail Efendimiz kat tasellasi hazretleri öyle buyuruyor milyarlık ihvanım var Kalbinde zerre kadar dünya muhabbeti yok. Hiç parası olmayan, bir gömleğe bile bulunmayan ikvanımız var. Baştan sona kadar dünya muhabbetiyle top dolu. Yani para kasada kesede caizdir ama kalpte caiz değildir. Helal ye, yediklerimiz helal olsun. Zübdetül Hakkai kitabında yazdığına göre, helal lokma insanın irşadına vesile olurmuş. Alaaddin Attar Hazretleri yemek yiyecekmiş, iç gözleriyle bakınca Allah'ın iziyle o yemeği yemekten vazgeçiyor. Sebebi nedir efendim denildiği zaman yemeği pişiren hatun Allah'ı unutarak yemeği pişirmiş. Huzursuz bir şekilde hazırlanan yemek de gaflet getirir onun için. Evet Allah'ın has kulları Gafletle pişirilen yemeği bile yemiyorlar. Ya haram olursa siz düşünün. Yediklerimizden, içtiklerimizden üzerimize gelen gafletin ne ifade ettiğini bu sefer elbette iyi anlayacağız. Şahın Ağşibent Hazretleri sofrada bir yemeğe bakmış ki ev sahibine oğlum yemeğinizde haram var demiş. Onların gözleri görür elbette. Çünkü onların gözü haram görmediği için Onların gözü harama bakmadığı için, onların gözü ihtirasta olmadığı için o gözler haram elbette görür. Sen nasıl ki yemeğin içerisindeki büyük bir pisliği görürsen, onlarda yemeğin içerisindeki haramı aynen görürler. Elbette kardeşlerimiz helale riayet edecek, kişi helale riayet ettiği noktada kamilleşir. Helal lohmanın olmadığı bir yerde ne velayet vardır, ne kemalet vardır, ne de necat vardır. Abdülhalık Gojdevani Hazretleri sohbetinin sonunda tavsiyelerini şöyle bitiriyor. Evladım çok gülme, gönlünü öldürürsün, halk ile mücadele eyleme, dünya malıyla mağrur olma gönlünde daima ahiret endişesi olsun, amelin halis ola, giyeceğin temiz bilav, eski bilavsa temiz ola, yoldaşın fakirler, delvişler ola, gayen ilim, evin mescid, dostun da hak ola. Eğer bir kimsenin dostu hak olursa, gayesi ilim marifetullah olursa, evi de mescid olursa, Kalbi fakir olan yani sadece Allah'ı düşünen zengin fakir önemden kimselerde ahbab olursa işte asr-ı saadet hayatının bir benzeri burada ortaya çıkıyor. İbrahim bin Ethem Hazretlerinin bizlere kıymetli tavsiyeleri. İbrahim bin Ethem Hazretleri anlatıyor evime bir takım misafirler geldi. Onların büyüklerden olduğunu anladım. Ve bana biraz nasihat etmelerini istedim. Onlar da bana yedi şey tavsiyede bulundular. Ben de onları size aktarıyorum. Buyuruyor. Birincisi her kimin kelamı çok olursa onda kalp uyanıklığı olacağını zannetme. Yani her kimin sözü çok olursa çok konuşursa Zannetmek onda bir hikmet, bir kemalat olur, kalp uyanıklı olur. Böyle olacağını zannetme. Faydasız sözden, malayaliden uzak durmalı. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, benim şefaatim günahına tövbe-i nasuh ile tövbe eden büyük, günahlardan, büyük günah sahibi olsa bile tövbe eden kimseleredir buyuruyor. Büyük günahlar tevbeyle ile biiznillah teala affolur. Küçük ama ısrar edilen günahlarda çoğalıp büyük günah olur. İkincisi, kimin yemesi çok olursa onda hikmet olacağını zannetme. Çünkü, Sâb-ı Efendimiz Kattasallâhu-sirrûl-Aziz Hazretleri az konuşun, az uyun buyurmuşlardır. Mide bir kesedir. O keseyi tıka basa doldurmayın. Üçte birini yemeğe, Üçte birini suya, Üçte birini de Havaya ayırın. Çünkü hepsinin yeri vardır. Bu şekilde hem vücut sıhhatli olur, Vücut bu şekilde ibadet taata hazırlıklı olur. Üçüncüsü, Her kimin kötü insanlarla konuşması, Arkadaşlığı çok olursa, Onda ibadet zevki olacağını zannetme. Çünkü kişi arkadaşının dini üzeredir buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kiminle konuşup kimlerle düşüp kalkacağımızı en iyi şekilde seçip dikkat edeceğiz. Dördüncüsü, her kim ki dünya malını çok severse onda iyi bir ölüm olacağını zannetme. Peki dünya sevgisinin ilacı var mıdır? Dersek evet Dünya muhabbetinin ilacı, dünya sevgisinin ölü ifadesi bol bol ölümü anmaktan geçer. Dünya sevgisine tek çözüm ölümdür. Bir gün ölüp bu dünyayı terk edeceğimizi, hak olan Rabbimizle baş başa kalacağımızı ne kadar düşünürsek dünya sevgisi de o nisbette azalacaktır. Sür çıkar ağyarı dilden ta tecelliye de hak padişah konmaz saraya hale mamur olmadan Yunus koyalan dünyayı gel ortaya koy Siva'yı temiz et gönül evini dost gelecek kondurmaya dost kutbu cihana olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olan ve Allah'a olan muhabbettir beşincisi her kim ki dini bilgilerden cahil olursa onda gönül diriliğinin olacağını zannetme. Evimize faydalı ilmal kitaplarından alıp evladı ihalimize elimizden geldiğince gücümüz yettiğince bu dini bu ilmi öğreteceğiz ki kalp diriliğinin anahtarı da budur. Altıncısı. Her kim zalimlerle, haksızlarla arkadaşlık ederse, onda din doğruluğu olacağını zannetme. Yedincisi, her kim ki aklı ermez, kötü insanları kendinden hoşnut etmeye gayret ederse, onda da yağcılık yaparsa, Allah'ın rızasının o kişide olacağını zannetme. Elbette o kişide Allah'ın rızası olmaz. Mevlana Halid Bağdadi Hazretlerinin tavsiyeleri. Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri hem zahiri hem de batini ilimleri toplamış zülcenahen iki kanatlı kimselerdendi. Besmele ve hamdele salveden sonra insanlara eziyet etmemenizi, Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Sonra hiç kimse hakkında Kıybet etme Her ne kadar başkası sizin Kıybetinizi yapmış olsa bile Sen onların Kıybetinden uzak dur Nefsin için Dünya menfaatinden bir şey alma Alırsan İslam'a uygun bir şekilde al Ve aldığını da Hayra sarf et Hayra harca muhtacılanlara harca Hiç kimseyi Tahkir etme Nefsini hiç kimsenin üzerinde tutma. İbadatı kalbiye ve bedeniye de iştihadını en üst düzeyde ortaya çıkar. Son derece gayretli ol. Niyet ibadetin ruhudur. Bu vesileyle ihlasız niyet olmaz. Senin büyüğünde ihlas olmazsa sende de olmayacağı aşıkardır bunu unutma. Eğer sen kendini her hayırda müflis görmezsen bundan büyük cehalette olmaz zikri kalbe devam et kalbin zikir içerisinde olsun sana zikirden dolayı bıkkınlık gelmesin yürürken dahi bile olsa Allah'ı zikret Cenab-ı Hakk'ın kuvvet ve kudretini devamlı düşün hamile-i Kur'an olan hafızlara, ilim ehline saygı göster, onlara ikram et. Fıkıh ilmine başka ilimlerden daha fazla önem ver ki, huzuru kalp ile fıkıh ilmi öğrenmeye uğraşmak, huzuru kalp ile meşgul olmak, yani kendine göre zikir, tefekkürle meşgul olmak, sakın, sakın ha fıkıh ilmini almaya engel olmasın. Çünkü belki feyizli, huzurlu olduğunu zannedersin ama, İlmi olmayan kimselerin dervişlerin ayağını kayması çabuk olur Şeyh Hamidi Veli Hazretlerinin tavsiyesi Aksaray'da somuncu baba diye bilinen o zatın kısa özlü bize on bir tane tavsiyesi var birincisi gizli ve aşıkar her yerde Allah'tan korkunuz İkincisi, az yiyin, az uyuyun, az konuşunuz. Üçüncüsü, avamın içine fazla karışıp da cahillerle düşüp kalkmayınız. Dördüncüsü, tüm masiyet ve kötülüklerden gücümüzün yettiği kadar uzak durunuz. Beşincisi, şehvetlerden kaçınınız. Altıncısı, İnsanların Ellerindekine Göz Dikmeyin İnsanların Ellerindekinden Ümidi Kesiniz Yedincisi Kötülenmiş Bütün Hasletleri Terk Etmeye Gayret Ediniz Sekizincisi Övülmüş Olan Sıfatları Kazanmaya Çalışınız Dokuzuncusu Boş Şiir Şarkı Raks Gibi Şeylerle Kendinizi Meşgul Etmeyiniz Onuncusu İslam cemaatinden sakın ha ayrılmayınız. On şüpheli olan şeyleri terk ediniz. Çünkü şüpheli olan şeylere sarılmak o şüphe vaki olacak günaha düşmemize sebep olur. Son olarak da sık sık kendisine müracaat ettiğimiz bu vasiyetlerde Hacı Hasan Efendi Kattesallahu Sirrahul Aziz Hazretlerinin Vasiyet isimi çok güzel bir şiiri var. Onu da inşallah nakletmiş olalım. Vasiyet Vasiyet ederim size Abdest alın taze taze İçi fena güzel yüze Yapma işleri ya'dır bu İlim edep İlim edep takva olsun Gönlünüze feyiz dolsun, Kov istemem ihvan bilsin, Söz getirmek fenadır bu. Sünnete temessük edin, Cami cemaate gidin, Emir tutman ihvan adın, Saliklere muzırdır bu. Fıkıh ile hadis öğren, Nefsini yıkmaya davran, Mürşide binde bir uğran, Sakal altı sualdir bu. Cahil sofulara varma, Bağlandığın ipi kırma, Huzurda boynunu burma, Görür içi rüntgendir bu. Şöhreti talep eyleme, Sakın cahimi boylama, Dersini ele söyleme, Mıntıka da lekedir bu. Halkın içine karışma, Şeytan ile hiç barışma, İhvanlar ile çekişme, Fena ahlak sıfırdır bu, Halvette kadınla oturma, Kalp gülistanını batırma, Oradan ora laf götürme, İçimizde nemmamdır bu, Zenginler ardına düşme, Tamah edip yoldan şaşma, Kimselere kuyu eşme, Kendi kazıp düşendir bu. Şüpheli taamdan hazer, Etme haramlara nazar, Ayağı dışarı gezer, Düzenleri bozandır bu. Herkese etmeli şefkat, Mahlukattan etme nefret, Kalbin eğri olmaz sohbet, Bağımızı ezendir bu. Dışı soğuk içi güzel Böyle şahsı sevdik ezel Sen de bak böylece düzen Kardeşlere numunedir bu Kimselerle cidal etme Gazabın ardına gitme Gözün aç gaflete yatma Senin için zarardır bu Para ile ders geçirme Gönül binasını uçurma, Bühtanla zehir içirme, Çok mühim iftiradır bu, Mürşide mal ile hizmet, Dâhi tenlere zahmet, Bu yolda can ile gayret, Kitaplardan alındı bu, Üstada bahane bulan, Bunlardır yolundan kalan, Bozan var bağrımı delen, Affetmeli halimdir bu. İnkar eden felah bulmaz, İnat eden yola gelmez, Şefkatli üstadlar silmez, Kendi ismini silendir bu. Mağrur olma dünya malına, Gitme Karun'un yoluna, Uğrama nefsin seline, Bentlerini bozandır bu Haset bu yolda pek fena Amel koymaz bütün yana Belki zarar olur dine Şeytanı tar edendir bu Gayet çirkin kibir aman Tehlikede olur iman Tevazu et fakir hemen Bellerini kırandır bu Rabıtadan hiç ayrılma ölüm fikrinden hiç yorulma fenasın iyi görünme bal içinde zehirdir bu mecliste engine otur gönül kırman yapın hatır el suçunu edin setir pek ala hoş ahlaktır bu daima zikri olsun dilinde Cemi ağza hem gönlünde, Tütün ne gezer elinde, Bidatlerden kabihtir bu, Duhan melaik dağıtır, Letaiflerin ağıdır, Zikrin tesirin soğudur, içmeyene ezadır bu, Farz ile vacip işle, Sünnet ile edep başla, cemi i nehy boşla, Mevlamızdan emirdir bu, İhvan, zararın gözdedir, kalemdar bildi özdedir, ondan gelir söz bizdedir, arada tercümandır bu. Rabbim, Allah dostlarından bizlere yapılan bu tavsiyeleri, başta şahsım en iyi şekilde dinleyip hayatımıza hakim kılmayı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.